1118 numaralı konu Kabbinadi'in Allah dinini mutlaka galip getirecektir şeklindeki vaade kesinlikle inanması. Evet, Kabbinadi şöyle anlatıyor: "Hira halkını temsil eden bir heyet içerisinde Hazreti Peygambere geldim. Bize Müslüman olmamızı teklif ettiler. Biz de kabul ettik. Hira'ya döndükten az bir zaman sonra Hazreti Peygamber'in vefat haberini aldık. Bunun üzerine arkadaşlarımdan bazıları şüpheye düşerek, 'Eğer peygamber olsaydı ölmezdi.' dediler. Bense ondan